Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. E bugün programa e, bu yıl Atina'da yayınlanan Tragoudiatis Imru Kasuras albümden bir dans ezgisiyle başladık. İmroz veya bugün bilinen adıyla Gökçeada'ya ilk kez 1984 yılının sonbaharında gitmiştim. İmroz fırtınalı derindenizi, rüzgarlı tepeleri, tepelere saçılmış, terk edilmiş eski köyleri, Verimli geniş ovaları, billur gibi su kaynakları ve hüznüyle insanı bir anda sarıp sarmalıyordu. 1970'lerde yatılı öğretmen okulunda okuyan arkadaşım Rahmetli Hikmet Korubey bize rehberlik etmişti o gezide. Madame Marika o zaman sağdı ve onun evinde kalmıştık 8-10 gün kadar. İşte adada geçen yüzyılda yaşanan trajik olayları da ilk kez onlardan dinlemiştim. Sonra hemen her yıl bulduğum her fırsatta İmroz'a gittim. Bu yıl Haziran ayında yine İmroz'daydım ve adanın dününe, bugününe ve geleceğine dair yedi Adalı dostumla, arkadaşımla söyleşiler yaptım. İşte İmroz şarkıları kaydettim. Stelio Berber de söyleşi yaptığım Adalı dostlarımdan da ve onun mekanında İlisos'ta gazeteci Melik Çapan'la da tanışmıştım. İşte Melike Çapan, Kıbrıs olaylarının ardından yaşanan kimliksizleştirme politikasının Anlatıldığı bir dokümantasyon sergisi için uzun zamandır çalışıyordu ve işte sergi Kasım ayında açılacaktı. E, o gün Çapanla sergi öncesinde bir radyo programı yapmak için sözleşmiştik. E, i̇şte bu sergi 9 Kasım'da İstanbul'un tarihi semtlerinden Fener'de Yuakimyon Rum Kız Lisesi'nde açılacak. E, bugün serginin küratörü Melike Çapanla serginin açılacağı e, lisenin bahçesinde birlikteyiz. Açık Radyo'ya, Babil'den sonra. Hey, hoş geldiniz Mülki Hoş bulduk. Siz de Fener değil mi? Evet ben de Fener'de büyüdüm. Fener'de doğmadım ama Fener'de büyüdüm. Aileniz ne zaman geldi Fener'e? Nereden geldi? E, Karadenizli ailem. 1920'lerde geliyorlar İstanbul'a. Evet. E, ilk durak bir paşa bahçe oluyor ama e, dede beğenmiyor orayı ve burayı görüyorlar. Burada ilk önce bir kiracı oluyorlar. Daha tamam. sonra evlerini alıyorlar. Çok güzel. Yani kaç kuşak? Dört, dört nesil oldu. Dört nesil. Harika. E şey, 2015'te İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldunuz. Hı -hı. İşte, ama henüz okurken değil mi? 2013'te bir günde muhabir Hı -hı. olarak çalışmaya başladınız. Sonra nerelerde çalıştınız? E, 2014 benim mezun olduğum 2014. yıl. Hı -hı. E, Sonra bir günle başladım staja. Ondan sonra çok renkli yerler var aslında. Oda evet, TV evet, var, evet. Star Haber var. Birbirinden çok, çok farklı, çok bağımsız yerler. Hem televizyon, hem evet. internet, hem de yazılı medyada çalıştım. Bugün nerede çalışıyorsunuz? Gerçek gündemdeyim. Çok güzel. <gülüyor> Fakat daha çok Türkiye'deki azınlık statüsünde yer alan gruplarla ilgili Hı -hı. çalıştınız değil mi? Neden seçtiniz bu alanı, mekanı aslında tam bir seçmek değildi bu. Ee, yani tesadüf eseri oldu diyebilirim. Benim Fener'de büyümemden mütevelli zaten herkes e, yani Patrikhanenin burada olmasından kaynaklı e, konuyla bir şekilde ilişki içinde olabileceğimi düşünüyordu. Ya da bir daha kaynağa direkt ulaşabileceğimi düşünüyorlardı. Ee, bir gün bir kiliseye saldırı haberi olmuştu. Ee, o zaman e, Nevruz zamanına denk gelmişti ve olayın gerçekten çok tarafları vardı. Ee, o sıra Oda TV'de çalıştığım haber müdürüm Barış Terkoğlu ''Mellikle bu haber senin, git koş ve işin aslını öğren ve hakkını vererek yaz.'' dedi. O sıra nikomanginasla tanıştım ve nikomanginasla tanışıp bu haberi yazdıktan sonra dostluğumuz ilerledi ve Niko ondan sonra birçok haber pasladı bana. Birçok haber güzel. yönlendirdi. Benim de Halile ilgi alanım oldum. Sadece haber değil ama değil mi? Makaleler de yazdınız sonra bu hazırlıklarla ilgili. Aslında yayınlanmamış. Ya bir sürü hazırladığımız şey var ya da sunduğumuz ama e, yani çalışmalar var, derlemeler var. makale miyim? Ben sonuçta gazeteciyim. Tamam. <gülüyor> Kimsenin uzmanlığında evet. bir şey yapmışım ama bir sürü derleme çalışmamız var yani toparladığımızda. Belgesel da. dosyaları da hazırladınız değil mi? Evet. E, ken, hem kent mirası hem de Türkiye'deki azınlıklarla ilgili tabi dolayısıyla bir kaç, e, kaç oldu dört tane belgeselim var. Bir tanesi de Büyükada Rum ile ilgili. Diğeri Kamondolarla ilgili. Kamondo, Kamon, hmm. Kamondo, Kamondo, Kamondo. ailesi. Ve evet. e, o spor kulübü hem İstanbul Rum kimliğinin önemli e, spor kulüplerinden bir tanesi. Hem de İstanbul için çok önemli bir e, hafıza. E, onun belgeselini yaptık ayrıca. Çok Sonra güzel. da İstanbul Pastaneleri dediğimiz Markiz, Lebon ve İnci'yi anlattığımız ve onların hangi kimliklere ait olduğunu, bugüne nasıl geldiğini ya da gelemediğini anlattığımız dördüncü belgeseli yapmıştık. Bunları internette bulmak... Ben evet var evet. değil mi? Independent'da yayınlandı. Hmm. Independent Türkçe, Türkçe aracılığıyla yapmıştık bu belgeselleri ve YouTube Çok sayfalarında güzel. da bulabilirler. Benim şahsi YouTube'umda da bulabilirler. Bir şarkı arası verelim mi? Lemnos Samothrati Imbros Denedos albümünden 1998'de yayınlanmış. Kalamiye. Türkiye coğrafyası tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği hı hı. yaptı. Ama hani bugün geçmişe dönüp baktığımızda her şeye rağmen bütün bu uygarlıkların izlerini görebiliyoruz bu topraklarda. Ama gün gelmiş yani bu insanlar doğdukları, büyüdükleri, işte anılar, değerler biriktirdikleri bu toprakları bırakıp gitmek zorunda kalmışlar. Hı hı. Rum nüfus için de böyle oldu değil mi? Evet yani Rom nüfus ne yazık ki her dönem e, bedel ödemek zorunda kalan kimliklerden bir tanesi oldu Türkiye'de. Bu sadece İstanbul'da olmadı. E, bir şekilde e, bunun en başına baktım. Zaten 1912'den sonra Balkan Savaşları'ndan sonra başka ulus kimlik politikasında zaten... E, azınlık toplumlarına karşı uygulanan politikalar ve beraberinde cumhuriyetle birlikte uygulanan politikalarda Rum kimliğin, keza hani bunu Ermeni kimliğini de ayırmıyorum yani Rum toplumu evet, ve kimliğin. Ermeni toplumunun da türlü baskılara ve e, Türkleştirme ya da e, Müslümanlaştırma politikaları ki ben bunlara topyekun kimliksizleştirme diyorum maruz kaldı ve e, dolaylı olarak da bu baskılar sonucunda gitmek zorunda kalan nüfus, nüfus oldu. oldu evet. Peki bu kültürel yozlaşma meselesi yani sadece insanlar gitmiyor tabii Hı -hı. onlarla birlikte bütün o kültürel Eğerler, yani evet bir kimlik gidiyor. gidiyor evet. evet Yani seninle birlikte gittiğin an yemeğin gider, e, alıştığın, uyguladığın kültürler gider, aidiyet duygusu gider e, ki bence o aidiyet duygusudur o kültürü kimliği evet. yaratan. E, haliyle o da e, yok olup gidiyor yani buradan... Parça parça başladı. Hadi ilk mübateyle başladı. İstanbul ayrı tutuldu ama Anadolu, işte İzmir'deki Rumların gidişiyle oradaki Rum nüfusun azalması, azalışı, e, Girit'ten gelen şimdi e, bizdeki algı hep şöyle: Yunanistan'daki adadaki Rum nasılsa, yani Yunan nasılsa, İstanbul'daki, İzmir'deki, Anadolu'daki Rum da aynı kültürü de miş gibi direkt ya yani ezbere konuşuyoruz ama tabii ki benzerlikler var hmm. benzer dil var o bir kere aynı din var çok benzer kültürler ama çok aynı zamanda çeşitli farklı kültürellikler de var hmm. bu da hani bulunduğun coğrafyadan edindiğin kültürel deneyimler haliyle e, giden Buradan Atina'ya giden de şey diyor ya bizden çok farklı yaşıyorlar ya da Yunanistan'ın herhangi bir yerinde bizden çok bambaşka yaşıyorlar. Geldik, alışamadık, ayak uyduramadık. O kültürel sürece entegre, entegre olmaları çok uzun zaman alıyor. Geza oradan buraya gelenler için de öyle. İstanbul için bu daha geç Doğru. bir tarih oldu. Hatta olur. şey yani İmroz Rumları İstanbul Rumları arasında yadırganırmış değil mi? Daha taşralı diliyle. Evet. Bu Rum için. kimliğinin mekansal olmasından Mekansalı kaynaklı bir, bir durum. E, bunun tanımlamayı Hakan Yücel yapıyor. E, Rum olmak, Rum kalmak kitabında e, İstosya'nın evinlerinden Hı. çıkan. Hı. Orada e, çok gayet net ifadelerle de anlatır sevgili Hakan Yücel. İstosya'nın e, Gerçekten öyledir. Hani daha mekansal bir kimliktir. Rum kimliği ve kendi aidiyetini mekanıyla birlikte oluşturur. Özellikle İstanbul ve yani, değil mi? İmroz Rumlarında da bunu çok net görüyoruz. ki Kendi aralarında bile Adalı ve Polili yani Politis yani İstanbullu Rum olmak e, çok daha e, onlar için bir Adalı Rum'a göre mevki anlamında daha üstü bir aristokrat görüyorlar evet. diyebiliriz. Hı -hı. Ama... E, Adalırım köylü ee, daha e, kendine ait ki da öyle hani bu bir aşağılama yöntemi tabii, değil. Tabii. belki o dönem daha e, bir sınıfsal farklılık koyuyorlardı Hı -hı. ortaya ama şu an e, bence bu doğal yaşam daha çok dikkat Doğru. çekiyor. şey tabiiim roza Yunan etkisi de var uzun yıllar tabii, değil mi? Tabi yani, tabi Yunanistan'ın oradaki varlığı var yani bir dönem tabii. Yunan 1919'lara kadar Yunan hükümeti var e, Lozan sürecine kadar. E, o süreçte tabi haliyle adanın e, Yunanistanla olan bağlantısından dolayı bir Yunan etkisi de yani e, Yunanistan'ın kültürel etkileri de adada e, görürüz. Ama bir dönemde ne var? İngilizler Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler geliyor, üst olarak kullanıyor. Doğru. Ailene mesela İngiliz keklikleri hala bir şurada da. Yani e, ada aslında baktığınız zaman çok çeşitli kültürel stratejik entegre Evet hem, hem stratejik bir öneme sahip hem de kültürel anlamda çok çeşitli böyle e, farklı kültürlere entegre olmuş bir ada. Hmm. E, Haliyle birçok, yani daha sonra Osmanlı'nın, bir dönem Osmanlı'nın tabii etkileri var. Yine 1800'lü yıllarda görüyoruz. Çünkü bir top gibi bir Yunanistan, bir Türkiye arasında gidip gelmiş. gelen bir konumda olduğu için haliyle çok farklı kültürel etkilerin olduğu, aynı zamanda da sürekli bir çekiştirme halinde olduğu evet. bir nokta olmuş. En küçük gerginlikte bir anda şey öne çıkıyordu ki gel gelirlim gel günler şarkı arası daha verelim mi muhabbete ara verip <gülüyor> ee, yine şarkılar olmazsa bir, olmaz bir, değil bir, mi İmroz böyle, konuşulmaz yine şey 1998 tarihli Lemnos Samotra İmroz Tenedos albümünden e, Tenedio bu bir Tenedos şarkısı İmroz şarkısı değil i̇şte, Onu dinliyoruz evet evet <gülüyor> Şey, yani Rumların gidişine neden olaylardan kısaca söz edebilir miyiz? Tabi. E yani bu İstanbul için biliyorsunuz daha geç geldi. İmroz ve Tenedos için de çok daha geç geldi. Anadolu Rumları bu gidişlerle daha erken tanışmaya Mübadeledi. başladı. Mübadele <gülüyor> ve mübadele öncesi tabii bu Balkan Savaşları sonrası başlayan milliyetçi akım ulus devlet anlayışıyla aileyle yerel halktaki ayaklanma ya da oradaki Türk çeteciler arasındaki kışkırtmalarla ee, Anadolu'daki e, o durum daha karışıktı, daha vahimdi. Ve birçok insan e, sandalla, e, kayıkla kar, karşı kıyılara geçiyordu. E, İstanbul için bu tabii daha sonraları e, buldu. Varlık vergisi etkili oldu. 1940 yıllarda vatandaş Türkçe konuş falan e, e, nüfussal anlamda çok etkili olmadı. Varlık vergisi, aşkaliye sürgünler, Sivri Kapı'ya sürgünler bunlar çok etkili oldu. Daha sonra 1955 vardı. Ee, Doğrudan etkilenmediler ama yani. Dolaylı olarak. Oraya da acaba gelir mi diye bu kaygıyı yaşadı Rum. Nüfus, tabii ki de Adada bu. Tabii ki de yani varlık vergisinden İmrozlu durumlar neredeyse hiç etkilenmedi. Evet. Ama bir tedirginlik vardı. Keza 1955'ten de tabii. direkt olarak etkilenmedi. geliyorlar haberleri. Aileler arasında dolaşmış İstanbul'dan çok İstanbul'dan. gelen var burada hmm. insanlar var ya da çalışanları var çünkü adalı halk fakir halk haliye kendi içine buraya çalışmaya kızını oğlunu evet, babasını var. gönderiyor ve haliyle e, buradan haber aldıkça bir tedirginlik bir ne yapacağız sorusu hep akıllarında Aslında nasıl kendimizi nasıl koruyabiliriz ama bir yandan da güveniyorlar bize devlet Hani yani biz onların vatandaşıyız. Bize ne Tabii, yapacak? Özellikle Demokrat Parti'ye güvenen bir e, da var, var Çünkü orada bir aslında bir başkanlığı da var. Demokrat Parti'nin ilçe başkanlığı da var. Ama umduğu gibi olmuyor. 1955-6-7 Eylül İstanbul'da böyle tedirgin geçti de adada aslında çok sakin geçiyor. E, asıl orada... E, süreç 1964'te 1964 başlıyor. işte artık 64'te? Artık Kıbrıs olaylarının e, çok daha gerginleştiği e, bir politika süreci yürütüyor. Kıbrıs çok gergin. E, oradaki iki devlet yapılanma artık e, e, burada Türkiye'nin katkıları tabii ki de durumu daha da sertleştiriyor ve burada e, İstanbul'da başlıyor ve. Tabi İmroz'a sirayet ediyor. Kendi vatandaşlarına bir rehine politikası uygulamaya başlıyor devlet. Buradakilere öne sürüyor. Ve ilk başta tabi buradaki İstanbul'daki Rumlara karşı bir sürgün kararı veriyor. 1930 Seyri Sefa'yı anlaşmasını iptal ediyor. Atatürk'le ile Venizelios'un imzaladığı anlaşma iptal ediyor. Ve bu anlaşmanın iptal edilmesiyle de burada ikamet izni olan Rumların e, ikamet sürelerini kaldırıyor artık. Yani size diyor ki dört gün süre ya da bir hafta süre e, geliyorsun sirkeciye, dört numaralı şubeye. Ve ben işte bir dilekçe imza alıyorlar. o dilekçede işte. Yani para götüremiyorsun, malının evet, yükünü bırakıyorsun. Evet 20 dolar 20 kilo sen. keza bununla ilgili çok önemli bir sergiydi. Rıdvan Akar'ın danışmanlığında gene depo sanatın katkılarıyla yani onlar hazırlamıştı. Çok güzel bir sergide İstanbul'un Rum sürgününü anlattığı çok önemli bir sergiydi. Ve ne eşya ne mal mülk ne ev bark insanlar kapılarını kilitlerini vuruyorlar ve buradan gitmek zorunda. Resmi rakama 12 bin diyor ama yani bu ailelerle şimdi evet. biri Yunan vatandaşı ama öteki yani eşi Türk vatandaşı. Eşini bırakıp gidemez haliyle eşini çolunu, çocuğunu birlikte alıyor ve onlarla birlikte gidiyorlar. Öyle olunca da sayı 2-3 katına çıkıyor. İmroz'da bunu sürgün kararı olarak yapmıyor ama İmroz'da başka bir politika uyguluyorlar. Bu da Türkleşme politikası hani evet. Evet, iktidarın. İnönü dönemi. Ee, yani eritme programı dediğimiz aslında işte kimliksizleştirme programı dediğimiz programı uygulamaya başlıyorlar ve adada işte gizli MGK kararlarıyla o süreç yönetiliyor. İstimlak en ağırlarından bir tanesi yani tarımla geçiren bir halkın arazisini ellerinden alıyorlar. Hem de çok komik bedellerle. Bir yumurta karşılığı işte yani. Evet. E, evet. Bunu da devlet üretme çiftliği kuruluyor orada yani. Diyanet'in bile aldığı arsa arazi var yani de, Diyanet'in istimlak etti, Adalet Bakanlığı'nın istimlak etti. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı istimlak etti. Jandarma yani TSK'nın Türk Silahlı Milli Savunma Bakanlığı'nın istimlak ettiği bir sürü e, arazi var. Yani bugün Adalet Bakanlığı'nın istimlak ettiği arazilerde Dereköy'e yakın bir yerdir. Ee, geçenlerde hatta gittiğimde gene önünden geçtim. Ee, zannediyorum orası şimdi Milli Savunma Bakanlığı alacak. Zaten çok atıl duruyordu bilmiyorum kim geliyor o dinlenme tesisinden ama ee, orası çok atıldırıyordu. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'na geçecekmiş. Sonra cezaevi kuruluyor değil mi? Hmm. Evet. 64'ten bir 5 yıl sonra, 69'a geliyor ya yani sonlarına göre açık cezaevi kuruluyor. Aslında adanın e, en büyük ya yani istimlaktan sonra en büyük darbelerinden bir tanesi de bu açık cezaevi evet. oluyor. Çünkü orada evet. artık direkt şiddet işin içine karışıyor. E, Açık cezaevinin kurulmasıyla mahkumlar akşamları serbest bırakılıyor. Evet. Ve direkt köy halkına, ada yaşanıyor. halkına e, saldırıyı açık hale getiriyorlar. Yani ben kiminle konuşsam daha sonra orada yerleşmiş mahkumlar var. Bu arada hayat da kuruyorlar onlar kendilerini ve kend mahkumlarla konuşan bize yap dediler yaptık gibi ifadeler söylediklerini aktarıyor bugün Adalılar. Ama özellikle Dereköy, yani Sihunidi dediğimiz, yani sinodik, Sihunidi olarak dediğimiz, sinodik. köyün boşalmasına sebebiyet veren olaydır açıkçası. Türkiye'nin en kalabalık köyü değil Cumhuriyet, değil tarihinin Cumhuriyet tarihinin en büyük köyü. Sinema salonları, yani iki sinema salonu, 18 eğitim, kahve, <gülüyor> şarap evet. fabrikası, yani sayı sayı bitmez. hem çok zengin bir köy hem çok kalabalık köy e, hatta e, ada belediyesinin orası olması gerekirken Rum nüfus ağırlıklı olduğu için oraya verilmedi ve merkezde işte liman yapacağız. Burada limana yakın bahanesiyle merkeze verildi panaya denilen merkeze verildiği söyleniyor. Ama hakikaten hala çok büyük bir vaha. Ve tabii felaket halde ama ben orayı 1964'ün hafıza merkezi olarak gösteriyorum. Adanın bugünkü sosyal yapısından bahseder misiniz? Geriye dönüşler oluyor mu? <gülüyor> Geriye dönüşler var özellikle ilkokulla, lisenin açılması, açılması ortaokulun açılmasıyla bu 2013 ve 2018 yılları arasında olduğu zaman, e, bu süreç e, ondan önce çok düşük bir nüfus ve yaşlı bir nüfus vardı. E, şimdi tabii e, daha genç ağırlıklı bir nüfus oluşmaya başladı ve 700'e kadar çıktı nüfus hı. ki bu çok iyi 7000'lerden binlerden 200'e düşen bir nüfus. Şimdi tekrar 700'e çıkınca Tabii, seviniyoruz yani ama yani... Çok az yani, nüfus ve yaşlı bir nüfus vardı. Ben anımsıyorum yani 80'lerde, 90'larda gittiğimde. Yani şu an 5 öğrenciyle okula başlayıp şimdi e, yani totalde daha yüksek bir rakama ulaştıklarını ben... Dönüş. Duydukça bu çok sevindirici bir öde. Dönüşleri de teşvik edecektir. Bu. Çok teşvik edici ve Yunanistan'da da dönüşü teşvik ediyor. Evet. Yunanistan'dan gelen aileler var adada evet, okumak evet. için ya da öğretmenler var eğitim için gelen. Hani bunlar gerçekten çok heyecan verici geri dönüşler. Ama adanın şunu söylemek gerekirse... Artık eski ruhunu kaybetti, çok bariz görünüyor. İnşaat furyası. Ne yazık, furyası, ya. ne yazık yani, ki çok fazla inşaatı kurban ediliyor. Çok doğal bir ada, çok keyifli bir kendine ada. Kendine yetebilen bir ada. Evet. mutlular adası deniyor değil mi o zaman? Evet, zamanında. zamanında yani kendi kendine yetebilen bir adadan bu hale gelmesi e, ne yazık ki çok üzüntü verici. Şu an görünce. İnsanın içi titriyor yani daha yeni Tuz Gölü'nün dibine yapılan bir evet, otel için mi? ne mücadele verdik ama hı hı. ne yazık ki başarılı ama önce olmadık. duyarlılık da artıyor. Birçok yayın, kitap yayınlandı İmroz'a dair son yıllarda. Hı hı. Şimdi sizin bu çalışmanız da bunu destekleyecek. O anlamda umut var bence. İmroz'un geleceğine dair. <gülüyor> Adıllar da sahip vardır. çıkıyorlar. Evet. Bir yerde, en azından bir kısmı da olsa. Yani Daha e, bilinçli insanlar, bir toplumun e, adada var olduğunu görmek mümkün artık. Hani bu sevindirici bir gelişme. Ama e, yine tabii de yine tabii de ne kadar olmak. yeterli olabilir ki? Evet. Az önce İmroz'da bugün az sayıda Rum vatandaşın yaşadığından söz etmiştik. Yani işte yaşlı bir Rum nüfusu vardı uzun süredir adada ama şimdi gençler. Okulun da açılmasıyla geliyor, genç nüfus artıyor. Fakat yaşlı nüfus imrozu terk ediyor yavaş yavaş ki işte Haziran ayında söyleşi için sevgili Stelio Berber'in e, mekanına da gitmiştim, İlisos'a. E, o zaman ninesi paraşkili Manya'da rahatsızdı. İstanbul'a döndükten sonra hayata veda ettiğini öğrendim. 103 yaşındaydı. Sizin onunla tanışma ya da ne bileyim bu belgesel için röportaj yapma şansınız oldu mu? E, tanışma şansım oldu. E, bu hastaneye kaldırılmadan bir gün önce beraber dedik. Annesiyle, kızıyla ve damadıyla röportaj yapmak için gitmiştim ama kendisi tabii konuşabilecek durumda değildi. Hmm. Artık yatalaktı. Hmm. Ama benim çok dikkatimi çekmişti. Hatta kızına da sordum. Eee Sürekli eli işliyordu. Yani neden elin niye hareket ettiriyor? Bir şey mi var? Hani bir şey Dantelleri mi anlatmaya milledir. çalışıyor? E, dantel, dantel işlediğini o. söylediler. Hala Hı -hı. gençliğinde de çok işlermiş. O evde hala öyle kalmış. Yani son ana kadar Perfect. gerçekten e, hmm. Madam Parashkevi'nin dantel işlediğini söyleyebiliriz. Şey Madam aynı zamanda İmroz şarkılarını işte bilen ve bu şarkıları söyleyen az sayıdaki insanlardan birisiydi. Evet. Ee, şimdi ondan bir İmroz şarkısı dinleyelim Ne dersiniz? Lütfen. <gülüyor> Lütfen. Ee, şey bu 1988'de yayınlanan bir albüm var. Lemnos. Samotra İmroz ve Tenedos şarkıları albümü. Ee, şimdi oradan bir şarkı dinliyoruz. Ee, Madam Barajkevi'nin Aziz Ruhu şahıs olsun. Tanera kita seloy vota ves'ye takriya tanera sazhev meramnya fora sazhev lepo to meramnya fora Kiri ka kiliye pe da koja, kambi keta cha kiri ka kiliye pe da koja. Geçtiğimiz günlerde İmroz bir değerini daha yitirdi. İşte Haziran ayında İmroz'da şarkı kayıtları yapmıştım. İşte Kemal Yazgan Hoca ile ve Timolyon Çakni ile Birbirinden güzel imroz şarkıları çalmış söylemişlerdi onlar. Ben de kaydetmiştim. Bay Timolyon'un eşi Maria 7 yıldır yatalaktı ve biz işte evin avlusunda kayıt yaparken o da yattığı yerden şarkılara kulak veriyordu. Ne yazık ki onu da geçtiğimiz günlerde kaybettik. O gün Kemal Yazgan Hoca ve Timolyon Çakni onun için bir imroz şarkısı seslendirmişlerdi. Şimdi o şarkıyı dinleyelim mi? Bayan Maria için. Dinleyelim tabii. Bayan Maria'da kaybetmeden önce gördüğüm insanlardan bir tanesi. ruhu şad olsun, olsun, olsun gerçekten. 7 8'lik parçalara hepsine e, Kalamatianos diye geçiyor. Evet. Kalamatianos bunlar ritim. Kalamatianos bu 7 8'lik. Bu ritimler öyle. Bunlar 9 şimdi... 8'lik karşılamaz. Karşılamak. Evet. evet. Haydi bu Çalın, şey. Şalın mevsimi. Hışıhuliye bu da Maria, bizim Timolya'nın eşi şu anda yatarak içeride. Timolya'nın 7 yıldan beri ona bakıyor. Şimdi Maria bize söylerdi bunu. Biz çalıyorduk. Maria da bunu bize söylüyordu. Onun için onu çalıyordu. Maria için. Ama Maria söylüyor. Söylüyor değil mi şimdi? Uyurken söylüyor. Hadi ya şimdi. Dün telefonda aldım. Canım. Fakat sözleri söylemiyor, şeleri. Evet. Fakat şeyi, şarğı. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi Çok güzel. İşte bizim yukarıdan işitti. Çok güzel. <gülüyor> Haliye güzel. Hadi. Söyleyeyim bunu yoksa istemeyeceğim. Yok istemez, istemez mi? zaten e, Dereköy'ü e, Sinudi'yi merkeze evet. alan bir proje. Deyim, biraz bahseder misiniz? Neler varsa? E... Biz yeniden buluşacağız. 1960 İmroz'un 1964 Belli, Belli. sergesinde e, Dereköy'ü örneklem aldım. Çünkü de, az önce de söylediğim gibi orası 64'ün hafızasına en iyi tutan mekan. Boşaltıldıktan sonra çok ıssızlaşmış. Evler e, artık tabi bugüne pek sağlam gelememiş, yıkılmak üzere hatta birçoğu yıkılmış halde felaket bir halde. Ya yani 64'te adanın en iyi durumunu anlatan köy orasıdır. Hani Tepeköy, Zeytinli hepsi bunların yavaş yavaş toparladı insanların geri dönmesiyle ama Dereköy'den gidenler daha uzak işte Amerika, Avustralya gibi noktalara gitmişler ya da dönmemişler. Bu yüzden çok yapayalnız kalmış ve atıl halde kalmışım. Çok bakımsız bir kör. Haliyle orayı görünce dedim ki yani 1964'ün belleyi anlatılacaksa İmroz'da Burası. bu noktadan başlamamak Kesinlikle. gerekir. Hı. Ve ben de ilk belgeselle çıktım yola yani gazeteci olunca <gülüyor> aklınıza ilk nasıl yaparız falan ben bir belgesel çekeyim buradan başlayayım diye geldi. Sergi nasıl dönüştü sonra? Sergiye, ben bu belgesel için uğraşırken acaba bu projeyi yazmaya hazırlanıyordum. Belgesel projesinin ne yaparız, ne ederiz? Birkaç sanatçı arkadaşım teşvik ettim. Bir zenginleştir bunu ve daha çok insana ulaştır. Hmm. Çok zamandır bu tarz çalışmalar yapıyorsun diye. Sevgi Sinem'e de selam olsun. Sinem bu konuda çok destekledi. Öyle mi diyorsun derken biz... Kostas Hırstoforidis, Atina İmrozlular Derneği ile ilk başta irtibat kurduk ve ben bunun bir sergi projesi olacağını ve ne yapabiliriz de onunla konuştum. Aslında her şey yolda e, düzülmeye başladı olsun. gerçekten. Hı -hı. E, Kosta Bey hemen bir toplantı düzenledik ve dedik ki nasıl yapabiliriz ne yapabilirim. Vaso Hanım da vardı. Onlar bana arşiv fotoğraflarını verdiler Dereköy'e Köy'e dair. Ee, ben hani bu konuda çok kesin ve kati olarak Dereköy'den başlayacak bu iş dedim. Zaten köyün yani tamamını anlatmak da çok zordu. Ee, ve Kosta Bey'den arşiv fotoğraflarını alır almaz artık bir şekilde projeyi kendi kendini yazdırmaya başladı. Ve ondan sonra İmroz yolculuğu başladı ha, tekrardan. Fotoğraflar var, bir belgesel var değil mi? Belgesel Konu, var. Söyleşiler ee, içeriyor. Evet, Adalılarla ee, yaptığınız Fotoğraflar 1964 öncesi yaşamı odaklanıyor. Dere o yıkılmamış hallerini göreceksiniz o fotoğraflarda. Oradaki insanların o beraber yaşama kültürünü bir aradılığını göreceksiniz. E, belgeselde ise 1964'te neler yaşandığını tanıklarından dinliyoruz. Adalılardan dinliyoruz yani onlar neler yaşadı, neler gördü. Evet. O, o süreci anlatacaklar bize. Biz tabii e, dedik ki hadi buna ilave eşyalar toplayalım ki geriye ne kalmış Hop bir şeyler. onu da görelim. Hı -hı. Adadan eşyalar topladık. Stelio Berber'e bir kez daha teşekkür ederim. Sevelim. Bu konuda çok Hı -hı. zengin bir e, bağış yaptı sergi. Sayın Patrick Bartolomeu'uz kendi eşyalarından, Güzel. özel eşyalarından bağış yaptı yine bize. Haliyle... E, o dönemlere ait işte kiminin evinde kalan, kiminin çocukluğundan kalan bazı eşyalar sergilenecek. Tabii belgeler var. Hem Yunan hükümetinin olduğu dönem hem Osmanlı'nın olduğu dönemden istimlak, özellikle açık cezaevinin istimlak ettiği bazı arazilerin belgeleri var elimizde haliyle yani bir tam anlamıyla dökümantasyon sergisi Harika. diyebileceğimiz tüm belgeleri topladık. Peki bu sergi ne kadar sürecek? 15 gün sürecek. İstanbul'da yani. 15 gün sonra İmruz'a taşınacak mı sergi? Evet istiyoruz. Bahar ayında zannediyorum öyle konuştuk. Baharında. Tabii bahar Harika. ayında. Peki aslında yani keşke bir kitap da yayınlanabilse <gülüyor> sergi sonunda değil mi? Bu fotoğraflarla belgelerle ama o çok bayağı... E, detaylı yani... çalışmak lazım. Olur tabii ne de ne olması. Iyi. kalıcı bir şey olsun çünkü... Evet. Çok... Görsel bulmak çok soru İmroz tarihine dair. Evet, evet, hepsi çok zor olur, ama bu belgeler. <gülüyor> hepsi için bir kaynak gerekiyor. E, tabii, tabii. E, kolay işler değil biliyorum. Gazeteci olunca bunlar hiç de kolay olmuyor. Daha seçici davranmak zorunda <gülüyor> <Çok> kalıyorsunuz <gülüyor> ne korkusunuz. yazık ki. E, ama tabii her şey şimdi başladık, yaptık, bir sergi halledelim sonra neden tamam. kitapta olur? Niye olmaz? Umarım. <gülüyor> Dinleyicilerimize anons eder misiniz? Sergi hangi adreste olacak? Ne zaman başlayacak? Kaç tabii. gün çıkacak? Onda bir uyuralım buradan. 9-24 Kasım arası 15 gün boyunca saat 10 ve 16 arasında e, Yuva Kimyon Rum Kız Lisesi'nde Fener Balat açık olacak. Herkesi bekleriz buyursunlar. Şey, liseyi tarif edelim bu kırmızı evet şey, meşhur kırmızı sahilden görünen liseye çok yakın yani. evet çok yakın. Meşhur kırmızı lisenin herkesin kilise sandığı. Evet. <gülüyor> meşhur kırmızı lisenin hemen yanı başında ya, işte burası da. Var. Ee, zaten gelen soran olursa kapımızda açık olacak. Harika. Ne dersiniz bir şarkıda Stelio'dan dinleyelim mi? E tabii Stelio'yu o kadar bahsettik bizim için bir şeyler söylemezse olmaz. Tamam ee, yine bu bu yıl yayınlanan, atina'da yayınlanan İmroz şarkıları albümünden bir şarkı. Tim bruta vunaligo kateb seta, semutisidu tavuligo kateb seta. Nadbotamatya pagapokisteratsilo pa λιά δεσκοιν ματά και και αν περάσω, περάσω. ουτε να σαρνίθω πόρ τε ναάσεξε να σαδανήθο να πόρο Başta bahsetmiştik ama sizin çalışmalarınızı, yazılarınızı, sosyal medya <gülüyor> adreslerinizde buradan duyuralım mı? Olur. Ee, Youtube kanalımız var bildiğim kadarıyla değil mi? Yani çok özel bir şey, ee, bir Youtube kanalım yok ama e, ayrılıklı olarak Bellek 365 diye bir Youtube kanalım var. Oradan e, yaptığım belgesel <gülüyor> çalışmalarını oraya da yüklüyorum. Oradan Melike da Çapan hani. olarak girip de... Bulabilirler, evet, Melike izlerimize. Çapan olarak ulaşabilirler, hem Twitter'dan, keza Google üzerinden de zaten bütün Bulmak yapılarımız var. çok rahat çok bulunuyor. Güzel. Melike Hanım, hem bu topraklarda bugüne kadar yok sayılan, işte sayıları giderek azalan kimliklere ve kültürlere dair yaptığınız toplumsal hafıza çalışmalarınız için hem de Babil'den sonraya, açık radyoya konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Gökçeada'ya, İmroz'a dair? İmroz e, Barış Adası. Evet, İmroz'un Dante'cumudumuz bu kadar savaş çığırtkanlılığının yapıldığı bu dönemde evet. gerçekten İstiyoruz gibi sadece bu adı değil yani bir artık barışın bir adresi yaşamak. olalım bir arada yaşamayı öğrenelim çünkü hmm. bugün bile en ufak bir gerginliğin bu insanlara dönebilme yani bu insanlara hmm. tehdit edebilme riski. riski var bu çok ürkütücü bir durum ve bu tedirginliği yaşamak da ne yazık ki buranın vatandaşları için çok onur kırıcı bir süreç. Hmm. Um, um ümit ediyorum ki yani artık bu süreçlerden kurtuluruz. Daha barışı konuşabileceğimiz, evet. beraber yaşayabileceğimiz ve yani serginin de adında dediğimiz gibi yeniden buluşabileceğimiz evet. e, zamanlar gelir. Peki. Şey doğum gününüzü de kutlayayım ben. <gülüyor> Değil mi? Doğum <gülüyor> Teşekkürler. Yani. Evet. İznince yıllara. Sağ İzle olun. Yıllara. Çok teşekkür ederim Umarım istediğiniz gönlünce bir hayatınız olur ve devam edersiniz bu Güzel işlerinize de. Ümit ederim sağ olun. Bugün de programın sonuna geldik. Programın eski ve yeni kayıtlarına Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz. Programı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. 6 Kasım Timur Selçuk'un aramızdan ayrılmasının ikinci yıl dönümüydü. Timur Selçuk, kızı Mercan Selçuk'un koreografisini yaptığı, babamın şarkıları bale eseriyle 6 Kasım Pazar akşamı CRR'de düzenlenen bir etkinlikte anıldı. Haftaya programda Mercan Selçuk ve Timur Selçuk'un sevgili İşandan Selçuk program konuğunu olacak. Programı Tragudiatis Imru Asuras yer alan bir İmroz şarkısıyla kapatıyoruz. Umarım İmroz bir zamanlar olduğu gibi gelecekti de yine özgür ve mutlu insanların Yeniden buluştuğu, bir arada huzurla yaşadığı bir barış adası olur. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize sağlıklı, huzurlu, barış içerisinde yaşayacağınız güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Makya Makkriyan Kisan ξε σκοσε σεγή τωνες κμό σάδωκι πουσάδωνκή